وجاهد في الله حق جهاده اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 asbel kader olarak kardeşimizin hıyabını doldurmak maksadıyla hem izinin yaklaşmasına binaen sizlere izinle çok yakından alakalı olan her sene yapılması gerekli duyduğumuz bir mevzu var. O da İslam'da davam ve essesi ve davetçinin üzerinde bulundurması gereken vasıflar mevzusudur. Bu mevzu hakikaten devamlı cemaatimizin zihinde tutacağı ve tatbik sahasına koyacağı her sene anlatılması gereken mevzulardan, hatırlatması gereken meselelerden birisidir. Dava Peygamberlerle başlar, Nubuhat müessesesiyle başlar, Adem aleyhisselamdan ruh aleyhisselamdan, Khatmül Enbiya olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar devam eder. Tarihte devamlı. İki fikrin mücadelesi vardır. Birisi iman mücadelesi, diğeri ise küfür mücadelesi. İman mücadelesini yapan, onun kavgasını veren, o mücadelenin salikleri vardır. Mensupları vardır. Kur'an'ın tabiriyle biz onlara, cundullah veya hizbullah diyoruz. Aynı şekilde diğer taraftan şeytanın küfrün mensupları ve salikleri de olacaktır. Onlara da hizbu şeytan veya Evliya Şeytan diyoruz. Şeytanın ordusu, şeytanın dostları. İnsanoğlu... ...bu iki davetin... ...devamlı olarak muhatabı olmuştur. <gülüyor> Aklını ve fikrini vicdanını kullanan bir insan... devamlı olarak hakikati anlatan, anlattığı hakikata mukabil, ücret talep etmeyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan önce gelmiş bütün peygamberlerin yolunu seçmiş ve onu tercih etmiş. Ancak hevasına tabi olan, hevasını ilah edinen, şeyvani arzularını ve kaprislerini yenemeyen, nefsinin esiri olan insanlar, şeytanın dostu olmuş, onun yoluna gitmeyi tercih etmiş, zavallı ve gafil, hayvandan daha aşağı, Kur'an'ın tabiriyle, ''Ulaikekel en'ami belhum ebal'' Onlar hayvanlar gibi belki hayvanlardan daha aşağı bir duruma düşmüşlerdir. Kur'an bize bu iki davanın davetçilerinin ne şekilde olduğunu nelere davet ettiğini bize, bize anlatır. Peygamberler nebilerin daveti her geldiği kavme ve milletine ilk olarak şu tabirle çıkmıştır. Vekale yakum nu'budullah malekum min ilahin gayru Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz, O'na kulluk ediniz. Ondan başka, O'ndan gayrı sizin için ma'bud-u mutlak, maksud bizzat yoktur demiştir. Ve arkadan da şunu kullanmıştır. Kullâ es'elukum aleyhi ecr, kullâ es'elukum aleyhi min ecr, in ecr-i illâ rabbil alemin. Cenab-ı Hakk'ın her peygambere, ümmetine bunu, kavmine bunu söylemesini tavsiyesinde bulunduğu gibi aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de bulunmuş. Ey Habibim söyle, ben sizden bir ecir, ben sizden bir mükafat istemiyorum. Bir ecir beklemiyorum. Muhakkak ki benim ecrim ve benim mükafatım Allah'a aittir. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ Hidayet sahibi olarak sizleri hakka davet eden ve sizden bir ecir talep etmeyen insanlara tabi olunuz. Peygamberler, Nebiler, böyle bir davanın, böyle bir müessesenin salikleri, böyle büyük bir vazifenin mensupları, o dava, kendilerinin yanında, peygamberler, Allah katında nebiler, ne kadar mukaddes olmuşlarsa, dava onlarla beraber mukaddes olmuştur. İşte, bu peygamberler ve nebiler, böyle bir ahlaka, böyle bir huya sahip büyük insanlardı. Diğer taraftan ise şeytan ve küfür devamlı insanı, Rabbini küfretmeye, Rabbine küfretmeye, nankörlük yapmaya hevalarına uymaya davet etmiştir küfür ve şeytan öyle bir davet yapmıştır ki insana küfür dediği zaman arkasından küfredince inkar edince ben senden uzakım diyerek ondan ayrılmıştır. İnsanı dalalete sürüklemiş, insanın sapıtırmış ve ondan sonra insanoğlunu kendi nefsiyle baş, baş baş başa, azapla baş başa bırakmıştır. Bu davanın biz en güzel bitimini, en güzel şeklini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde ve onu takip eden arkadan tabi'in ve tabi tabi'in devrinde İslam'ın büyük fetihleri büyük fetihler meydana getirdiği devirlerde görüyoruz. Onlar bu dava için canlarını mallarını her şeylerini ortaya koymuş, Allah yolunda en son nefesine kadar mücadele etmiş insanlardır. Bu dava uğruna, belki annesini, belki babasını terk etmiş, belki kardeşini terk etmiş, belki kız kardeşini, belki en yakın insanını terk etmiştir. Sırf Rabbini ve Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem'i razı etmek için, bu davanın şehval açması, bu davanın bayraklaşması için, tarih, tarihin bütün sayfalarını karıştırırken, sizler hiçbir zaman devir olarak, bu üç devirden daha faziletli, bu üç devirden davada davasını yaşamada samiyetinde ciddi olan ikinci sahabeler kadar ve onu takip eden diğer asıl kadar ikinci bir millet gösteremezsiniz. Onlar o derece aziz ve şerefli yüce ahlaka sahip insanlardı gittikleri yerler, yerlerde siz zannediyor musunuz ki onlar hep kılıcı kullanmışlardır. Onlar hep zorbayı kullanmışlardır. Hayır. O büyük insanlar karşındakilerinin gönüllerini feth ederek Muamelede İslami bir muamele, tatlı bir muamele, örnek bir ahlak ile karşılarına çıkmışlardır. Belki çok yerler İslam'ın sultasını kabul etmiş, riayetinde yaşamayı kabul etmiş, hiç savaşa girmeden kan dökmeden, Müslümanlar Endülüs'e vardıkları zaman, Hindistan'a vardıkları zaman, Çin'e vardıkları zaman, bu fatihler ve bu tüccarlar, insanlara karşı ahlakıyla ve muamelesiyle hakikati güzel bir uslupla anlatmakla bir sürü insanların Allah'ın dinine fövç fövç girdiklerini müşahede etmişlerdir. İslam davası İslam dava müessesesi olmadan hiçbir zaman İslam ayakta duramayacaktır. Hangi millet İslam'a sahip olmuş hangi ümmet bu dava uğurda kendini feda etmeyi bıraktıysa, rahatça yaşamayı, huzurca yaşamayı, kendine prensip edinmişse, Allah, onları, yok edip, ki onları laik görmediğinden dolayı, onları zahil edip, bu davaya laik, yeniden başka insanları izhar etmiş, Meydana getirmiş ve bu davanın mensupları yapmış, İslam davasını bunlarla kaim eylemiştir. İslam tek kişiyle başladı. Kısa bir zamanda bütün Arap yarımadasında binlerce insanı buldu. Bu dava öyle bir şerefli davadır ki birileri bin yapıyor, binleri yüzbinler yapıyor. Yeter ki bu davanın kutsiyetine, azametine, büyüklüğüne inanılsın. Ve bu uğurda insan her şeyiyle kendini ortaya atsın, kendini verebilsin. Nasıl o devirlerde İslam davası çetindi, aynı şekilde de bugün belki daha çetindir. Çünkü 20. Asr 20. asrın cehaleti önceki gelmiş ve geçmiş cahil devirlerin küfründen, cürmünden, şiddetinden, zulmundan. Daha çetin ve kuvvet yerine bundan başka fikir savaşı dediğimiz metotlar kullanmaya başlamıştır. Artık senin karşına silahla çıkmıyor. Senin kalbini, kafanı, vicdanını elinden alıyor. Tasavvurunu değiştiriyor. İnancını değiştiriyor. Gençliğini elinden alıyor. Ahlakı dejenere ediyor. Savaş, fikir savaşı. Silah savaşı değil. Kumbule, bomba savaşı değil. Bugün alem İslam bu çetin fikir savaş karşısında ne yapacağını şaşırmış. İslamî memleketler ad ve fakir içinde kendilerinin elinden tutan insanlar olmadığından, Hristiyan misyonerleri, mübeşşirler, Yahova şahitleri ve Yahudiler, onların elinden tutmuş, onlara kiliseler, bina etmiş, kütüphaneler bina etmiş, hastaneler bina etmiş, mektepler bina etmiş, karınlarını doyurmuş, ve dillerini anlatmışlar. Bugün, Filipin'de, Endonezya'da, Malezya'da, yüzlerce Müslümanın, Hristiyan olduğuna şahit olursun. İşte bu, dinsizlerin, ve bu, kafir, küfür davanın mücadelesi veren insanların, fikir savaşında, başarmaları neticesinde, elde ettikleridir. Bizim ise haybet ve kusanımızdır. Allah, bütün ümmeti Muhammed'e bundan hesap soracaktır. Çünkü ümmeti Muhammed, gençliğine sahip çıkmamış, davaya karşı Evinde hanımın yanında çorbasını içmeyi, sıcak sobanın yanında oturmayı davaya tercih etmiş. Rahat uyumayı tercih etmiş. Ticaretini düşünmeyi tercih etmiş. Malını düşünmeyi tercih etmiş. Fakat küfür bunun karşısında senin dilini öğreniyor. Senin kitabını öğreniyor. Senin okuduğun hadisi öğreniyor. Ve senin kafana binlerce şüpheler sokuyor. Ve seni dininden, imanından ediyor. Yemiyor, içmiyor. Her şeyini terk ediyor dava uğruna. Davası batıl olduğu halde, senin davanda hak olduğu halde. Bizim her halde kendimize gelmemiz, kendimize dönmemiz, bu davanın bereketini, yüksekliğini anlamamız, aradaki kinleri ve nefretleri, saygısızlığı ve muamelenin tatsızlığını, kaldırmamız. Bağları kuvvetlendirme zamanı geldi artık. Allah her sene Türkiye'ye izine gitme fırsatını veriyor. ...imkanlar tanıyor. Kâfirlerin bizlere maddi yönünden imkan sağlamasını Cenabı Hak Onları sebep kılıyor. Bari bizler gittiğimiz yerlere ya gittiğimiz yerlerde davamızı anlatalım, niyetimizi ona göre taşıy edelim. Sadece silahı rahim yapmak için, akrabayı ziyaret etmek için, rahat ve huzur yaşamak için, eğlenmek için, zevk sefa için gitmeyelim. Eğer bu gaye ve hedefle gidersek hiçbir zaman bunun ecrine ve mükafatına ayrı olamayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hicret eden sahabilerden bir tanesi Umrul Kays için hicret etmişti. Orada Medine'ye varır ve sevdiği kadınla evlenirim gayesiyle Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Ve orada o kadına talip olduğu an olunca bunun Allah için hicret etmediğini o kadınla evlenmek gayesiyle hicret ettiğini sahabeler anlamış ve niyetine göre muamele etmiş. Ona muhaciri İmrul Kays denilmiş. İmrul Kays'in muhacirini. ...Allah'ın muhaciri değil... ...Resulullah'ın muhaciri değil... ...Muhacir İmr-i ...aynı şekilde... ...bizler de... ...bir ay ve iki ay zarfında... ...gittiğimiz yerlere... ...bare... ...davamızı anlatma... ...insanlara örnek olma... ...niyetiyle gidelim... ...onlara bir şeyler bahşedelim... Onlara bir şeyler verin. Ancak her şeyin erbabı olduğu gibi hani Araplarda bir mesel vardır. Bir söz vardır. <gülüyor> Diyorlar ki لِكُلِّ makamin مَقَالٍ aleykullli fenni rica her makamın sözü vardır ve her dalın da erbabı vardır her ilminde ehli ve erbabı vardır aynı şekilde bu davanın erbapları olmaya çalışalım. bu davanın erbapları olmak için dava sahibinin Davetçinin kendinde bulundurması gereken bazı önemli vasıflar vardır. Bu vasıflar davetçinin elinde olmazsa veya bu vasıflarla muttasıf olmazsa, hiçbir zaman o davetçi davasında kat'i sürette muvaffak olamayacaktır. Muvaffaket Allah'tandır. Ancak kendisi, sahih metodu doğru olan uslumu tutmadığından yanlış yollara tevessül ettiğinden bir ilme sahip olmadığından çeşitli yanlış anlaşılmalara anlaşılmalara sebep olacak davaya fayda vereceğine veya göz yapayım derken, kaç yapayım derken, göz çıkaran insanlardan olabilir. Onun için, sizlere, davetçinin üzerinde bulundurması gereken, bazı sıfatlardan bahsetmek istiyorum. Bir davetçi olmak, Allah'ın insanoğluna vermiş olduğu ancak bir kabiliyet ile olabilir. Herkes bir davetçi olamaz. Ancak davetçi olmaya çalışır. Bu dava her Müslümanın malı olduğu için, her Müslümanın mirası olduğu için, Peygamberlerden kalan bir miras olduğu için her Müslümanın bunda bir payı olması gerekir. Astagfirullah, ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك Ümmet içinde bir taife bulunsun. Ümmet içinde bir ümmet bulunsun. O ümmet ki o taife ki insanları hayra davet eder. İnsanlara iyiliği anlatır. İyiliği emreder. Ve onları kötülükten nehyeder. İşte felaha eren insanlar bunlardır. Bu dava her Müslümanın davasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Sa'id'in el-Hudri'nin bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet nakleder. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem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 onu değiştirmiş. En azından kalbinizle ona karşı buz ediniz. İşte bu da imanın en zayıf noktasıdır. İşinizden hanginiz görürse diyor. Falan falan demiyor. Demek ki bu davada her Müslümanın bir payı vardır. Her Müslüman yaşadığı ve öğrendiği şeylerle cahil olan, hakikatlerden uzak olan diğer Müslüman kardeşine karşı davasını anlatacaktır. İşte sizlere her ne kadar acizane olarak bu işin erbabı olmasak bile, ancak, sizlere herhalde bazı tavsiyelerde bulunmaktan, bulunmakta bir mani olmayacaktır. Davetçi bir insanın, bulunduracağı bazı sıfatlar var dedik. Bunlar, Bunları çeşitli maddeler halinde sayabiliriz. Hepisine değinmek çok zaman aldığından ancak ben sizlere önemli olan bazı vasıflardan bahsedeceğim. Bu vasıfların ilki, davetçi olan insanın, anlatacağı dava kadar az buçuk bir ilme sahip olması gerekiyor. Allah'ın ayetlerinden bazı deliller bilmesi gerekiyor. Sünnetten bazı rivayetlerde, rivayetleri ezberde bulundurması ve onları yaşaması gerekiyor. Ta ki insanlara hak ve hakikati anlatabilsin. Davaya başlamadan önce ilk vasıf davetçinin ilim sahibi olması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği her davetçi ilimle mücehhez kılıyordu. Muaz bin Cebel, Yemen'e giderken, Mus'ar, Medine'ye giderken, Abdullah İb-i Mes'ud, Kufa'ya giderken, diğer sahabeler, başka yerlere giderken, bir ilme sahip insanlardı. İlmi olmayan bir insan, İstediği kadar çabalasın, istediği kadar bir şeyler anlatmaya çalışsın, hiçbir zaman davasında muvaffak olamayacaktır. Çünkü insanlar arasında itibarı, değeri, saygısı azdır. Bir ilme sahip olmadığından dolayı. Bu da ilk ilmin merhalesi başı olan, Arapça öğrenmek, ondan sonra nasları öğrenmek. Kur'an'ı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bazı rivayetleri ezberlemek ve onları anlatmak. Kur'an'dan bir şeyler ezberlemek. Fıkha dair bir şeyler bilmek. İşte az buçuk bu gibi bir ilmez sahibi olan insan ancak davasında belki muvaffak olabilir ve belki bir şeyler anlatabilir. Ecdadımız yazmış oldukları çeşitli alet kitaplarında şöyle bir tabir kullanmışlardır. اِنَّ الْعُلُومَ الْعَرَبِيَّةَ وَسِيلَةٌ اِلَى الْعُلُومُ شَرْعِيَّ Arapça alet ilimleri şer'i ilimleri öğrenmeye bir vesiledir. Arapça bilmeyen bir insan, tabi o devirlerde Arapça bilmeyen bir insan, şer'i ilimleri öğrenmesi imkansızdı. Çünkü bir tercüme hareketi yoktu. Ama şu an elhamdülillah, Türkiye'mizde, muazzam bir şekilde bir tercüme hareketi vardır. Şu an sizin istediğiniz, sahip olmak istediğiniz hadis mecmuaları, Kur'an mealleri ve tefsirleri, bundan başka fikir kitapları tercüme edilmiş mevcuttur. Bunlardan bu mevzuda istifade edebilirsiniz. İnşallah. Vasıfları kısa kısa geçiyorum. Daha fazla vasıf arz etmek için. Bir vasıf üzerine fazla durursam, Diğerleri zaman kalmaz. İki. Davet. Sahibi insanın, davetçi olan insanın... Öğrendiği şeyleri, ilmi... Önce kendi nefsinde tatbik etmesi. Kendi nefsinde tatbik etmeyen bir insan... Hiçbir zaman davasında muvaffak olamayacaktır. Çünkü başkalarına hangi hareketiyle, hangi ahlakıyla, hangi tutumuyla tesir edecektir. İbadetine dikkat edecektir. Namazlarını vaktinde kılmaya, cemaatle kılmaya dikkat edecektir. Nafile ibadetlere ağır verecektir. Ta ki insanlara örnek olabilsin. Onlarla beraber camiye gidecektir. Sen odana kapanırsan, ancak tanıdıklarınla irtibat kurarsan, insanlardan uzak yaşarsan, davana kime davana neyi anlatacaksın? Kimlere davatını davana anlatacaksın? Camiye gidip adam senin namaz kılış şeklini görmezse sana karşı bir sorusu olur mu? Olmaz. Seni görecek kafasınla bir şüphe uyanacak... gelecek arkadaşım... seni bizden daha farklı... değişik bir namaz kıldığını gördüm. Bunları nereye dayanarak yapıyorsun? Veya hangi mezhebin mensubusun diyecek. Sana davanı anlatmaya... bir fırsat... bir meydan olacaktır. Sen odana kapanırsan... insanlarla irtibatını sağlamazsan... onlarla beraber... Namaza gitmezsen, ibadete ağırlık vermezsen, bildiklerini tatvi etmezsen, bu defa sana söyleyecekleri söz şudur: Bu adam camiye gelmiyor. Akabinde bu adam belki namaz da kılmıyor. Diyeceklerdir. Sapıttı diyeceklerdir. Senin sapmanı camiye gelmene edecek, gelmemene bahane edeceklerdir. Ne kadar haklı olsan bile. Onun için arkadaşlara sık sık ihtar ediyoruz. İzine gittiğimiz zaman mümkün olduğu kadar camilere gidelim. Dava bakımdan çok önemli bir husustur. Davanın muvaffakiyeti bakımdan, insanların sizi tanıması bakımdan çok önemli bir husus arz etmektedir. İnşallah bu kardeşlerimizin kulağına küpe olsun. Unutmayalım. İkinci vasıf, öğrendiklerimizi yaşamak. Hasete şu sünnet namazlara çok dikkat etmek. Türkiye'mizde bunlara çok değer veriliyor. Değer verilecek kadar da var yani. Yok değil. Fakat maalesef biz bunlarla çok pasif kalıyoruz. Bunlara ağırlık vermiyoruz. Bunlar sünnet namazı kılmıyorlar diyor. Bunlar sünnetsiz insanlar diyor. Bunlara ağırlık verelim. Meşru ise niye yapmıyorum arkadaşlar? Madem İslam'dan var bir mani mi vardır? Niye insanlarla hak olan şeylere, meşru olan şeylere örnek olmayalım? Bunlara örnek olmazsak hangi amelimizle örnek olacağız bizler? Farzlamazlarla mı? Farzlamazları dağdaki bedevi de kılıyor. Onu zaten kılacaksın. Ya Müslüman olacaksın ya kafir olacaksın. Çaren yok. Onu zaten kılacaksın. O bir maharet değildir. Maharet kendini ubudiyet meydanında göstermendir. Farzları, şeyh-ı 90 yaşını yaşamış bir adam da yaşamaktadır. Bu maharet değildir. Bunu maharet saymayın sizler. Marifet insanlara meşru olan amelleri ispat etmek, yaşadığımızı ispat etmek, bu davayı hakikaten yaşayan insanlar olduğumuzu ispat etmektir. Ta ki gönülleri fethedebilelim. Fakat biz hep aksini yapmışızdır. İnsanların kalplerinden nefret uyandırmışızdır. Güzel örnek olamamışızdır. Ya eyyuhallezine amenu lime <Sessizlik> tekulune ma la tef'alun kebura maktena indallahi em tekulun ma la tef'alun Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri niye insanlara emrediyorsunuz? Niye anlatıyorsunuz? Bu yapmadığınız şeyleri insanlara anlatmanız var ya Allah katında çok büyüdü. Bu ulusla çok dikkat edelim. Bildiğimiz şeyleri yaşamaya çalışalım. İnsanlar ispat ediyor, ispat istiyor, ispat. Dil cambazlığı değil, gevezelik değil. İspat istiyor. Hareketlerinle ispat edeceksin. Diğer bir husus, üçüncü vasıf, davamıza kat'i sürette ücret, hediye almamak. Tarihten bu yana davetçi olarak gelen büyük insanlar hiçbir zaman insanların insanlardan ücret talep etmemişler. Bir hediye karşı hediye mukabiline hiçbir şey yapmamışlar. Bunun davaya ne kadar zararlı olduğunu çok iyi anlamışlardır. Bugün ziyanetin Dava meydanında fiyaskoya netice alması sırf bunun sebebidir. Davalarında samimi insanlar olamamışlardır. Her şeyi ücret mukabil yapmışlardır. Cenazesi ücretlidir. Salası ücretlidir. Hatimi ücretlidir. Mevlidü ücretlidir. Her şey ücretlidir. Allah, kar Allah huzurunda hesap vereceklerdir. Bu davaya köstek olmuşlardır. Peygamberlerin en biz vasfı anlattığı şeylere katilse de ücret almamaktır. Madem bu dava miras olarak bize gelmiştir, bu davanın aziziyeti için hiçbir şey ücret bir olarak yapmayacağız. Belki biz insanlara bir şeyler vermeye çalışacağız. Aramın arabamızla, maddiyatımızla insanları bize karşı minnettar bırakacağız. Biz insanlara minnettar olmayacağız. Biz insanlara minnettar olduğumuz zaman aşağılık komplekse giriyoruz. Bu defa davaya anlatmaya gittiğimiz her insan sanki ondan para istemeye gidiyormuşuz gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bir menfaat varmış gibi ortaya çıkıyor. Bunu belli etmeme çalışalım. Üçüncü vasıf davamızda ücret hediye bir şey kabul yok. 4. vasıf ki bu en önemli vasıflardan birisidir. Hikmet sahibi olmak. <çı> Estaeuzu billah ud'u ila sabil rabbik bil hikmeti ve'l mev'izeti'l hasene ve cadilhum billati ahsan. Rabbinin yoluna hikmetle davetez. Güzel mevizelerle, güzel sözlerle eğer mücadelenin yapması yapılması gerekiyorsa mücadelenin en güzel şeklini yapmaya çalış. Biz en son söyleyeceğimiz sözü en başta söyleriz. En son söyleyeceğimiz sözü en başta söyleriz. İnsanların damarlarına binmeyin. Tağutlarına laf söylemeyin. şeylerine dokunmayın. Yaptığınız yaptığınız şeyler şirktir, küfürdür. Bu gibi lafızlarla gitmeyin. Sen hakkı anlarsan, anlatırsan, Batılın yerine hak dolduracaktır. hakkı ne olduğunu anlayacaktır. Dün Fransa'daydık. Allah şahit. Öğlen namazından sonra konuşmaya başladık. Öğlen namazından ikinciye kadar. İkin namazını kıldık. Camide oluyoruz ha. İkinden akşama kadar. Akşama kıldık. Akşamdan yatsıya kadar konuşma sürdük. Herkes dinledi. Demek ki insanların damarlarına basılmayınca siz kafirsiniz, siz müşriksiniz. Bu gibi laflar kullanmayınca, kullanmayınca, her şeyi hikmetle anlatılınca bazı yerlerde hüsnü kabul veriyor. İnsanların kalplerini evrep çeviren Allah değil mi? İstediğini hidayet verir, istediğini sapıtırır. Hikmet sahibi olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dudaklarından lali güher gibi sözler dökülüyordu. Hikmet sahibi insan.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 Hikmet sahibi olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından Lali Güher gibi sözler dökülüyordu. Hikmet sahibi insandı. Sahabeler aynı şekilde büyük imamlar aynı sözleri kullanmışlardır. Hiçbir zaman kötü söz nefret uyandıran şeyler davada fayda vermemiştir. Bilakis insanları uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmamıştır. Hikmetli söz, tatlı söz en çetin insanı dize getirir. Gittiğiniz yerde yerlerde lütfen konuşmasını bilen insanları götürün. Yapıcı olan insanları götürün. Yıkıcı olan insanları değil. Baktınız ki bir arkadaşınız sizden konuşmada daha efzal. Onu takdim edeyim. Olsun. Konuşsun. Senden daha aşı olabilirsin. İlimde hitabeti vardır. Konuşsun. Mesele senin konuşman yok. Mesele davanın anlatılması. Kim anlatırsa anlatsın. Hikmet sahibi olalım. Evet. <gülüyor> Dördüncü vasıf hikmet dedik. <gülüyor> Beşinci, vasıf ise davetçinin, Arapların, eyyamun nas dedikleri, yani insanların günlerini, yani asrın şartlarını çok iyi bilmesi gerekir. Yaşadığı beldenin şartlarını çok iyi bilmesi gerekir. Yaşadığı beldenin kanunlarını ve nizamlarını çok iyi tanıması gerekir. Ta ki dava yeni başlamış bir dava çökelmesin. Kapatılmasın. Set çekilmesin. Bulunduğunuz beldenin şartlarını, insanların durumlarını çok iyi bilmeniz gerekir. Hasır altından su yürütür gibi Davayı yürütmeye çalışacaksınız yoksa harcanlar harcamak harcanmak mesele değil mesele davaya bir şey takdim eden etmeden insanı harca harcanması insanı insana gam ve keder getiren odur ben bir şey bu davada bir şeyler yapamadan harcandım bu davada bu davaya bir şeyler takdim edemeden harcadılar beni Harcanmadan bir şeyler takdim etmek. Bunun için de insanların yaşadığı şartları, bulunduğunuz beldenin, memleketin kanunlar, nizamlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Nelerden istifa edebilirsiniz? Menfi yönleri nelerdir? müspet yönleri nelerdir? Selbi yönleri nelerdir? Bunları çok iyi bilmeniz gerekir. Ta ki ona göre hareket edebilirsiniz. Altıncı vasıf, davetçi olan bir dava adamı kültür sahibi olması lazım. Bugün İslam aleminde insanın sadece bir kitap okuması, hadis kitab okuması, Kur'an-ı Kerim'in hafız olması Delleri bilmesi yeterli değil. Bunlar ancak hüküm vermede gereklilik kazanıyor. Bunun yanı başında davetçinin kültür sahibi olması lazım. İslam'ı İslam kültürünü veren, tanıtan kitapları okuması gerekiyor. Ta ki kendi İslamiyet'in şahsiyetini anlasın. Üstünlüğünü anlasın. Kültür sahibi olan bir insan ancak insanların kanunlarını ve şartlarını bilir. Kültürlü olan bir insan ancak davada kendisini kabul ettirebilir. Yani şu an biz bir odada otursak seherlerce ayet okusak, hadis kitabı okusak onun dirdini yapsak, hiç dışarı çıkmasak, memleketimizde veya Avrupa'da olanlardan bir habersiz yaşasak ve ondan sonra dışarı çıksak her taraf imansız, dinsiz, ateist fikirli, materyalist fikirli insanlar karşınıza çıkar. Adam ayet kabul etmiyor, hadis kabul etmiyor adam ki. Allah kabul etmiyor senin ayetini, hadisini kabul et. Kültür sahip olacaksın. Az önce fikir savaşından bahsettik. Bu fikir sahiplerinin fikirlerini öğreneceksin. Bunlar Müslümanlar ne gibi şüphelerle giriyorlar? Bu müsteşikler, bu imansızlar, bu dinsizler Müslümanlara ne gibi şüphelerle giriyorlar? Bu Yahova şahitleri ne gibi, ne gibi şüphelerle giriyorlar? Bu Hristiyan müseller ne gibi şüphelerle giriyor, giriyorlar? Bu Yahudinin oyunları entrikalar nelerdir? Müslümanlara ne gibi planlar düzenlemişlerdir? Bunları bileceksin. Bunların oyunlarını bileceksin. Ve bunlara karşı cevap hazırlayacaksın. Bunlarla belki münaziralara girişeceksin. Az önce bir fikir savaşının İslam'ı büyük bir savaşla tehdit ettiğini size az etmiştim ve bu an bu savaş bırakın fakir memleketleri fakir olan İslam memleketleri bu fikir savaşı zengin müslüman memleketlere dahi israyet etmiş şu an gidin su arabistan'a yahudi videosuyla girmiş tek filmlerle girmiş televizyonla girmiş disko ile girmiş dergisiyle girmiş bantlarıyla girmiş, her şeyle girmiş. Gençliği elden alıyor. Resulullah'ın camisinde namaz kılıyor, genç, beş metre ileride top oynuyor. Namaz vakti. Beş metre ileride diskotek çalıyor. Adam film seyrediyor. Bu fikir savaşının Müslümanların fikri yani müslümanların tasavvurunu değişenler etmesinden başka bir şey değildir. Bu sahada Müslümanlar yenilmiştir. Haybet içindedirler. İslam alemine bir şeyler takdim edemediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? "Yuhsiku aleykum en tudai bikum el Ümmetlerin size galebe çalmasından korkarım. "Eli kıllatina ya Resulullah yumeiz." Ya Resulallah, o gün azlığımızdan mıdır? La, bel entum kezir. Hayır, siz o gün çoksunuz. O gün bir milyarsınız. Bir müsteşrik hesap yapıyor. İlk defa tarihte diyor, Müslümanlar 1990 senesinde Hristiyan Katoliklerini geçecekler. Sayıları 1 milyar 200 bine ulaşıyor. Hristiyan Katolikler ise bir milyar bin milyar otuz altı bin ulaşıyor yüz otuz altı bine ulaşıyor ama nasıl bir milyarsınız bir milyar iki yüz binsini iki yüz iki yüz binsinizun kee bir kum seni gibi Üf, üfürdüğünüz zaman dağılır hiçbir şey yani taş mı taş odun mu odun Cemaadet gibi bir cemaat. Bununla hiçbir yere çıkamaz. Yolda seni geride bırakır. En büyük hıyanet insan bir arkadaşıyla yola çıktığı zaman onu bir bela ve musibet anında onu yalnız bırakmasıdır. Bir ormana geldi. Karşına canavarlar çıktı. Aslanlar sana yardım edecek adam, sana kürsek oluyor, kaçıyor gidiyor. En büyük hıyanet budur işte dağılır. Gusa unke vusa Bir kum seri gibi. Hiçbir şey yaramaz. Böyle olduktan sonra, İslam alemi neyi bekleyecek? Siz burada oturup şeriat devletinin kendiliğinden gelmesini istiyorsunuz. Veya Allah'ın dininin kendinden tamamlanmasını hafif ediyorsunuz. Oturmakla olmayacaktır. İşte bugüne kadar diyanet mensupları kürsülerde oturup milleti beklediklerinden dolayıdır ki davalarından muvaffak olamamışlardır. Bugün 60 bin tane kadro sayısı hep aynıdır. Çok az miktarda yükselmektedir. Bu 60 bin kadro kürsüde oturmayıp ev ev kapı kapı gezip dolaşsaydı bir sene sonra 100 bin olacaktı. 120 bin olacaktı. Belki de. Ama oturup kürsüde cemaatin gelmesini beklediğinden dolayı davasında muvaffak almıştır. Camiye gelen zaten camiye geliyor. İhtiyarı zaten namaz kılıyor. Onlara 20 sene konuşsan da aynı kafa, 10 sene, 1 sene konuşsan da aynı kafa. Mesele, gençliği elde etmek. Gençliğe sahip çıkmak. Bugün, bugün İslam aleyhinde fikir savaşını yapanlar, sanmayın ki 40 yaşından yukarı insanlara davasını anlatıyor. Hayır. Kolejler açılıyor. Türkiye'de Fransız Koleji, Amerikan Koleji, İngiliz Koleji. İzmir'de Fatih Komünist Koleji. Kolejler açılıyor. Gençliği ufak yaştan alıyor. Onun imanını elinden alıyor. Fikrini, vicdanını, kalbini, her şeyini değiştiriyor. Onun için bizler Elimizden geldiği kadar, imkanlarımızın verdiği kadar, Türkiye'ye gittiğimiz zaman boş şeylere meşgul olmayalım. Mümkün olduğu kadar davamızı anlatmaya çalışalım. Bu dava Türkiye'ye daha yeni yeni girmekte, yeni yeni tanınmakta. Öyle pırlanta gençler vardır ki inanın iki üç konuşmada senin davanı kabul ediyor. Bakmışım bir sene sonra seni geçmiş. Sana karşı saygısızlık etmiyor. Seni tanıyor. Biliyor ki sen davayı ona anlattın. Hak, hukuk vardır. Onun boynunda senin hakkın vardır, dava hakkın. Bunu çiğnemiyor. Biliyor bunu. Çünkü fakir yaşamış. Babasını, anasını, dedesini, amcasını tanımış, saygısever insanlar. Büyünü sever, büyünü tanıyan insanlar. Yitirmemiş bunları. Önemli olan davaya bu gibi insanları kazandırmak. Eğer bu davanın gelişmesini istiyorsak, bu gibi gençlere bir şeyler anlatalım. Kitaplar tavsiye edelim. Fikirlerin aydınlanmasına çalışalım. Altıncı vasıftı değil mi? Evet. Beş tane size davada gerekli olan vasıflardan bahsettik. Vasıfları anlatmakla bitmez. Her gün ihtiyaca binaen davetçinin Üzerinde bulunduracağı bir sürü vasıf var meydana gelmekte. Zamanın ve şartların değişmesiyle çok şeyler değişiyor. Çok tecrübeler kazanılması gerekiyor. Bu tecrübeler neticesinde dava bu tecrübelerin tatzikiyle terakki ediyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Fakat tekerrür eden bu tarihi bu tarihten biz kendimize dersler ve ibretler almazsak bu tarihin tekerrür etmesi hiçbir zaman bize fayda vermeyecektir. Tarihte nice davalar, nice fikir adamları, nice davetçiler tarihe karışmıştır. Bunların bıraktıkları bir sürü tecrübeler vardır. Bir sürü emsel, emsaller, örnekler. Var bu meseller vardır. İşte biz bu örneklerden istifade edeceğiz. Bugün İslam aleminde bir sürü cemaatler yaşıyor. Bu cemaatler cemaatlerde esaslar hak ile batıl olarak karışmıştır hak olan yönler vardır. Batıl doğru olmayan olan yönler vardır. Bizim ölçümüz, devamlı şekilde mizanımız, niyarımız, kitap sünnet olduğu müddetçe onların o davalarını bunlarla ölçebiliriz. Ölçebiliriz. Bilebiliriz. Ve bizden daha tecrübeli yarım asırlık veya bir asırlık davanın uğradığı bela ve musibetler, dava cemaatlerinin uğradığı bela, bela ve musibetlere uğramamak için o davaların, o cemaatlerin başına gelenlerden ders almamız gerekiyor. Hak payı olan şeylerden istifade etmemiz gerekiyor. Kitap sünnete uyan şeylerden, tecrübelerden istifade etmemiz gerekiyor. Biz daha yeniyiz. Yeni derken dava yeni değil. Dava Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanıyor. Fakat ırkımız nispetiyle, Türk olmamız hasebiyle bu dava Türklere yeni girdiğinden dolayı bu dava bizlerde yenidir. Yoksa bu dava çok eskilere beğenir. Bunun içindir ki davada, hizmette çeşitli aksaklıklar, boşluklar, kopmalar, aynı ayak üzerine saymalar, gerilemeler, bela ve musibetler, her şey olabilir. Dava adamı Altıncı vasıf olarak sabırlı olacaktır. Sabredecek. Sabah namazında Riyaz Salihin okuyoruz. Okuduğumuz bab sabır babı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öyle hadisler var ki öyle ayet-i kerimeler var ki Allah sabredenlerle beraber, sabredenlerle olunuz. Allah sevdiği kulunu iptal eder, onun başına bir sürü belalar ve musibetler verir. Acaba kulum sabredecek mi? Kulum çilekeş olduğu zaman çilesini yanacak mı? Falana gidip anlatacak mı? Falana gidip söyleyecek mi? yoksa onu sinesine indirip onun derdini, çilesini çekecek sabredecek akıbetini, neticesini bekleyecektir fasbir innel aakibete lil <Sessizlik> sabret akıbet, netice muzaffer, galibiyet takva sahiplenilir <Sessizlik> fasbir ve ma sabruke illa billah sabret sabrın ancak Allah için olsun Dava adamı sabredecektir. Aç kalacak, belki susuz kalacak, parasız kalacak, belki içeriye girecek, belki dört duvar arasına girecektir. Ama davasından yılmayacak, tükenmeyecek, bitmeyecek, dağları aşacak kadar kalbinle azimet olacaktır. Gönül rahatlı olacak, kalp genişliği olacaktır sabredecektir. Sabır, bu davanın, davetçinin en bariz ve mümeyyiz vasıflarından bir vasıftır. Dava adamı, davetçi olan bir insan, sabrettiğin, sabrettiğinde Allah'a karşı Yedinci vasıf olan samimiyetini, sadakatını ortaya koyacaktır. İhlasını ortaya koyacaktır. Ancak sadakat, <gülüyor> samimiyet ihlasla olur ihlas sahibi olan insanlar, Allah'a katıksız, şirk olmadan, halisane, her şeyini onun için yapan insanlar, muhakkak ki sadık insanlar onlardır. Samimi insanlar onlardır. Belki bir gün gelir, öyle bir bela ve musibetle karşılaşırsın ki, davanda yalnız kalırsın. Seni sevenler, seni okşayanlar, sana muhabbet besleyenler, seni yükseltenler, senin davanlar, seninle beraber ortak olanlar, bu uğurda her şeyini feda ederler, belki bir gün gelir, seni yalnız bırakabilirler. Tek başına kalabilirsin. Tek başına kaldığın halde, sadakatını yitirmeyeceksin. İhlasını, samiyetini yitirmeyeceksin. Belki bu senin için bir imtihan, bir bela ve musibettir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz insanları açlıkla, korkuyla ...mallarının bir kısmını kesmemizle... ...ellerinden almamızla... ...can kaybını meydana getirmemizle... ...mahsullerden bir şeyler... ...kesmemizle... ...insanları imtihan ederiz diyor Cenab-ı Hak... İmtihan dünyası... ...can kaybı olabilir... ...mal gidebilir... ...korku girebilir... ...açlık olabilir... Ve beşeri sabirin Allah sabredenleri müjdeler. sabredenlere müjdeler olsun diyor. Allezin eza sabethum musibetun, "Kalu inna lillahi, inna ilayhi onların başına bir bela ve musibet geldiği zaman derler ki, inna lillahi, inna ilayhi raji'un. Biz Allahtan geldik. Allah, Allah içiniz. Sahibimiz O'dur. Ve O'na dönüyoruz. O'na dönücüyüz. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَا رَبِّهِمْ وَرَحْمَتُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ Muhakkak ki Rablerinden onlar için salavat vardır. Rahmet vardır. Ve hidayet sahibi de onlardır. Allah'la samimi olma, sadık olma, ihlasın verdiği semere, ihlasın verdiği neticedir. Allah, peygamberler, sahabeler, şehitler, bu davada, sabırlı oldukları için, Allah'la sadık oldukları için, Samimi oldukları için birlerini bin yaptı, binlerini yüz bin yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellema, fasybir <gülüyor> kema sabr ulu gazminer ruzul. Büyük peygamberlerden ulu azm sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Bu dava sadakat istiyor, bu dava samimiyet istiyor. Bu dava ihlas istiyor. Oyuncak değil, riyakarlık değil, alayış değil, gösteriş değil, değil. madde değil, menfaat maslahat değil. Bugünkü İslam, Müslümanların İslami bağlantıları madde iledir. Menfaat iledir. Maslahat iledir. Senin paran var mı? Seninle dost oluyor. Araban var mı? Yanına geliyor. Maddi bir şeyin var mı? Onun hesabına bir menfaati var mı? Yanına geliyor. Maddi olmadığı zaman, araba olmadığı zaman, fakir bir insan olduğu, aciz bir insan olduğu, Cemaatta saygısı değer olmayan bir insan olduğu zaman yalnız bırakılıyor. Değer verilmiyor. Unutmayın ki, unutmayın ki bu cemaattaki bütün fertler Allah nazarında belki gaybi olarak seviye itibariyle fazilet itibariyle değişik olabilirler. Allah katında en üstün takva sahibidir. Fakat aynı hizmetin davetçileri olduğundan dolayı onlara aynı nazarla bakılmalı. Aynı değer verilmeli. Aynı imkanlar tanınmalı Aynı ziyaret olmalı. Aynı hal atır sormalı. İşte bizde Ölçü ve bağlantı bizi bağlayan İslam kardeşliği olmadığından içimizde bir enaniyetin yerleşip durmadan bizi okşadığından dolayı kendimizi beğenme hastalığından dolayı, başkalarını tahkif etme hastalığından dolayı miyar ve ölçü bağlantı İslam değil, madde oluyor. Maslahat oluyor. Menfaat oluyor. Bu izah edilmediği müddetçe yegane bizi buraya toplayan Allah rızası İslam olmadığı müddetçe unutmayın çok yakında madde bitince insanların kardeşini yalnız bıraktığını göreceksiniz. Çünkü madde geçicidir. Madde iki sene var, üç sene var. Maslahat iki üç sene var, dört sene var. Madde bitince yalnız maslaha bitince yalnızsın. Ama İslam kıyamete kadar bakidir. Allah rızası için dava ve hizmet kıyamete kadar bakidir. Var mısın? Bu uğurda hazır mısın? Ölünceye kadar var mısın? Kendini, aileni, çol çocuğunu bu uğurda feda etmeye hazır mısın? Buyur. İslam kapısı açıktır. Hizmet açıktır. Kıyamete kadar bakidir. Ama madde, menfaat, maslahat Muakkat şeylerdir. İnsanı, insanın bağını birden koparabilecek şeylerdir. Tıpkı bir arının, bir arının veya bir örümceğin yuvası gibidir. Bir öfürükle dağılır. Ama İslam bağı öyle değil. İslam kardeşliği öyle değil. Öyle bir duvar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı gibi. Şebeke beni Birbirine yapışmış tuğlalar gibi. Onu hiçbir fırtına, hiçbir yen, hiçbir rüzgar, hiçbir kuvvet ayıramayacaklar. İslam davası budur. Ölçü bu kuvvet hizmette ve davada kuvvet esas alınmadığı müddetçe, İslam kardeşliği, samiyet, muhabbet esas alınmadığı müdeçe muhabbet fedaileri olmadığımız müdeçe devamlı bu tatsızlıklar zuhur edecek ve devam edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu davada ve hizmette bizleri muvaffak kılsın, İhlas'tan bizleri bir an ayırmasın. Bildiklerimizle bizlere amel nasip müyesser etsin. Aradan kini, nefreti, her türlü mahsiyeti, her türlü tatsızlıkları kaldırsın. Bir binlerimizi, birlerimizi tıpkı bir vücut gibi eylesin. Son nefeste eşhedü en la ilahe illallah. Ve Aşşadı anne Muhammede Abdullahu ve Sözünü Sertir Me Bizleri Rasiib Musteri Lesim ve Bizleri Muafakir eylesin Amin. Ve Aakhir Dua en An Elhamdülillahi <Tülhane> Rabbil Alameen.